bir anla Radyo Tüber'asın Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı Oktay Demirci, Fahir Ünç Günün gazeteleri helal Oy oy oy ...oldu maganda kurşun. O coşkularında... ...maganda kurşunu ile... ...ya Ege var ya şu... toplumsal mesajlar... ...yani mesajların çok doğru zamanda... ...çok doğru yerde ve çok doğru yere gidiyor diye düşünüyorum. Çünkü sabah insan beyni açık... ...açık, her türlü mesajı açık. açık. Orada vereceksin. Adam akşam düğüne gidecekse mesela... ...şu anda tam kurşun dolduruyor akşam düğün için... ...hayır diyorum. Maganda olmayacağım, havaya kurşun sıkmayacağım. Çok doğru, tekrar ediyorum. Ve bence birilerini hayata kazandırdığın için... ...gerçekten... Şu anda bir kahraman diyebilir ne, miyiz? Kim, neyi hayata kazandırdı? Birilerini hayata kazandırdı. Çünkü o adam doldurma, silahın şarjörünü doldurmaktan vazgeçti. Ve bu akşam belki 1-2 can yanacaktı. Onlar ama EGP'ye can. Ben de o zaman şöyle tamamını istiyorum. Onlardan 50'şer milyon istiyorum. Lütfen silahlarımızı dolduracağımıza radyomuzun sesini birazcık daha açalım. Çok yavan oldu. Çok mı? özür dilerim ama e, abi sizin, sizin gibi bir şey söylemiştiniz. Orada silahları dolduracağımıza Oğlum, başka bir şey dolduralım. Sen başka bir şey. Ha ne doldurabiliriz? da o kübümüzü dolduralım. Yok ki o da o da garip bir şey. Ya o zaman şey yapacaksın abi. Silahları tek... dolduracağımıza ormanlarımızı ağaçlarla dolduralım. Çok güzel. Ya da silahlarımızı dolduracağımız ben <gülüyor> Hiç keçi... yalan olmadı. Keçilerle ilgili bir şey söylüyorsunuz. Radyomuzun söyleyeyim. sesini açalım ne demek ya? Silah dolduracağım. En azından doldurmaya doldurma var orada. E çünkü şimdi bu benim bu yavan lafımı duyan herkesin en azından radyo dinlediği kesin değil mi? Evet. E tamam. Onu garanti altına almış oluyorum ben. Sen ormanlarımızı aşıl. Nasıl olurum. bir garanti? Oktay Demirci evet. bu. Ben bu lafı duysam direkt kanalı değiştiririm. <gülüyor> Garanti altına aldım. Oktay Demirci o, Radyo Otun'u 5 yılında garantiledim. Bu Garantör. Yapıldı. Vallahi çok güzel Oktay. Doğru. Buyurun Fahir Bey, hadi. Efendim Buyurun. o zaman madem şimdi e, genç öğrenci, genç öğrencilerimiz genç kardeş, öğretmen diyecektin öğre herhalde. E, evet. E, kardeşlerimiz birazdan derse girecekler. Doğru. 8.30'da onlara hemen ben e, bir küçük de nasihat da yerimde küçük bir örnek verelim. Bakalım çok Eskişehir'deki olsun. kardeşleri neler yapıyorlarmış. Eskişehir'de Yenikent İlki Öğretim Okulu 5B Şubesi'nde. Eskişehir bir yeni kent mi? Evet. Ne kadar komikmiş. <gülüyor> bak şu anda fark ettim. Buyurun efendim. 5-5 ee, şubesinde gizli oyla yapılan sınıf başkanlığı seçimlerinden bahsetmek. Gizli gibi. oy mu? Evet. Sınıf başkanlığı seçimleri biliyorsun. O kadar entrika ki... girdi mi ya 5. sınıflara? Tabii canım. Ha, gizli oy açık sayım zaten. Tabii gizli oy ve açık sayım. Hayır açık sayım Eskiden ama şeydi. gizli şeydir. oy e kaldırarak da, değil ama, ama. o bizim ilk, ilk zamanlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarıydı bizim o zamanki seçimlerde. Zaten tek bir tane sınıf başkanı aday olurdu. Sonra biz yavaş yavaş ben 5. sınıfa geldiğimde çok partili döneme geçilmişti. <gülüyor> Doğru. Çok o zamanlar çok sıkıntılar Sen, bildim, çekildi Oktay. Ka, kaç yılında gelmiştin 5. sınıf? 1946. 46. 46 47, 46, 47, 47 evet. seçimleri işte o dönem. Doğru. Muhalefetin de yavaş yavaş Niye gizli oyda yapılmış? Ha? Çocuk tehdit Aa, mi ediyormuş? Çocuk dediğim de sınıf başkanı çok Hayır canım çocuklar tehdit etmiyorlar. E ne, ne oluyor sınıf? peki niye abi? Ya abi gocunur yarın öbür gün ben mesela gocunuyordum. Ben iki dönem başkanlık yaptım. Alıntı söylemesi. Ee, i̇ki dönem başkanlığımda bir <gülüyor> tane bulamazsın. Sınıftaki başarı arttı mı Fahir? Sınıftaki başarı, asayiş, kooperatif gelirleri kooperatif arttı. Tam bir refah dönemi yaşıyoruz ama nasıl? Herkes Prolar içiyor. Efendime söyleyeyim ilk havyeri o zaman yedik. Biz... Şeymiş zaten okul üniformasına kürk eklenmiş Fahirlerin sınıfı için. Yaka, yaka <gülüyor> yerine oraya hep böyle tilki kürkü yaptırıyorduk biz. Tabii canım kooperatife giden yolu duble yolu yaptıran sen değil miydin Fahir? kelimisin ya Oktayzm i̇şte ya. İşte zaten ondan sonra senin oylar. Bir takım tavan. ondan sonra benim altımı oy. Tabii ilkokul bitmeseydi ben daha 3 dönem daha başkanlık yapardım. 4. 5. sınıflarda yaptım. 3 dönem daha yapsaydım var ya bugün torunum torbam şey refah içinde olacaktı. Bizim ilkokulda çok olaylar dönüyordu ya o başkanlıkta. Bir sene başkanlık yapan arabasını getiriyordu. Öyle arabayla geliyordu okula. Allah Allah ya. Yani. Ne entrikalı yerlerde büyümüş. Entrika su. değil Oktay. Bu da taktı entrika. Ent, entrika entrika yapmıyor. Ya. Yani. ya abi arabayla geliyordu. Suyu Suyun başına geçen adam tabii ki oradan biraz Balta'dan, geldi. Baltu'dan parma alıyorlar. Ama Fahir sen zamanında bıraktın. Zamanında. Zamanında Çünkü bıraktın. Çünkü beni Nerede yıpratmaya bıraktın? çalışıyorlardı zaten ortaokulda ben bıraktım. Bir de sen prenslerine devretmedin mi olayı. Prenslerine? Ben öyle hatırlıyorum Fahir <gülüyor> Ölmcü Prensleri diye. Doğru. <gülüyor> sonra ben şuraya gelelim. Ne olmuş? Şimdi bu gizli oylamayı neden yapıyorlar? Neden? Çünkü ben de o dönemde e, bozuluyordum yani. Mesela başkanlık içinde iki kişi çıkıyoruz. Bir tane tıful adamla beni koyuyorlar. Ondan sonra bakıyorum tıful adama oy verenler var. Hepsini kaydediyorum bir tarafa. Söyledimiyorsun. Sonra ben kendimi elimine bulaştıracağım. Hemen... Ü, dördün sınıftayken 5 beşinci sınıfta veya dışarıdan adam getirdim işimi hallediyordum. Hiç öyle bir sorunum yoktu. Şimdi Eskişehir'deki e, gizli oyla yapılan seçimlerde e, adaylar, yedi cüceler tiyatro oyununu sahneletmek ve bir de Mithat Körler konseri düzenlemek. Ve Tüzük mü açıklıyorlar abi bir de sınıf başkanlığı <gülüyor> için? E, abi aynen. Eskişehir'de evet. başka sanatçı yok mu ya? Gerçekten yani sadece Türkiye içinde bir ayıptır yani. Eskişehir'de Hı. sanatçı Mithat Körler, eski, Mithat Körler Eskişehir'de hala faal de bir tane Hı. daha adam bulamamışlar. Mithat Eskişehir. Körler'in gerçek mesajını biliyorsunuz. Ne? Diş Eki mi? Hadi canım. Evet. Boş kalan zamanlarında tamam da... Tamam işte di diğerzem etkisi yapıyor da ondan adam çok doğru menüsleki seçmiş. Sen Aslı'dan <gülüyor> da güzelsin. 5 <gülüyor> adayın yarıştığı seçimi 18 oyla tiyatro oyununu sahneledecek olan 7 cüceler kazanmış. 7 cücelerin Fendi Mithat Körleri maalesef yeniyor. Fakat diğer ekipte Mithat Körler konseri düzenlemi yemin etmişler. <gülüyor> Bu işe demişler baş <gülüyor> koyduk kardeşim. Eskişehir müfredatında var o zaten. Okul İstiklal maaşı <gülüyor> Mithat, genç de hitabe hitabı, Mithat Görler konser. konseri öyle açılıyormuş yani. Ama Mithat Görler konserine doymadı mı Eskişehirli öğrenciler? İşte böyle sonuçlar aç çıkıyor. yeni ortaya. nesil aç Oktay. Manyak manyak dolaşıyormuş. Türküm doğruyu mu söyletiyormuş ha? Mithat Görler. Okullardan taşla kovuyorlarmış gene geldi diyor. Evet. Buradan herhalde alacağımız pek çok ders var. Ne ders varsın burada? ders olarak? Bir. Gizli oylama mı? Gizli oylama. Bu çok önemli. Demokrasinin belki de olmazsa olmazlarından biri. İki, referandum. Değil mi? Doğru. Sonra. Doğru. Fire de güzel mesajını verdi bugün. Çok teşekkür ediyoruz Fahir. Bir ben veremedim şu mesajı gitti. İspanya'ya gidiyoruz o zaman. Oh İspanya'dan ne mesajı verirsen Oktay? Hiçbir mesaj falan yok. Bir takım eee... Prens ve prensesler dünyasından haberler vereceğiz. Biliyorsunuz bundan önce Krap, Japonya prenses, prensinin oğlu olmuştu ve bu haber oldu günlerce. No, oğlu değil de oğlu, oğlu olacak. olacak. Veli, ha olacaktı. Hı hı. Bunun Kendisi gebe almıştı da. Doğru. <gülüyor> çok da ufak olsa Umut. ışığı belirmişti. Işıkta şey, onda da. Umut taneci. Umut ee, tümseği mi denir ona? Tümsek de umut, e, umut, umut zerresi. Umut zerresi ama şu anda kaç aylık bilmiyorum ama o süper dişi de olabilir süper dişi dedikleri bir şey var doğru ya. Öyle bir dişi oluyor ki onu sen erkek zannediyorsun. Yok sonra bakıyorsun şey oluyor. Kaç aylıktı Japon pirası? 4 4,5 ay oldu herhalde. Dört buçuk olur mu? Çünkü senin doğum gününden önceydi fahiş. Doğru. Benim doğum günüm de dündü. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Bir taneniz bile kutlamadınız. Şurada söylemeyeyim söylemeyeyim dedim. Doğum günü de açtınız ya, helal olsun. Hakikaten ya, doğru Allah. Bir Ege Kayacan gece on buçuk sularında bir Yarım şey. da, bir Abi senin doğum gününde şey oldu, badem oldu falan. Ya Fahir, valla ya, ben. Bırak bırak kamu ya. hizmetinden dolayı bırak şey, hizmeti. En güzel olamaz. kamu hizmeti benim doğum günümü kutlamak daha güzel. Dur bakalım canım, ama. geç olsun da güç olmasın Fahir. Ha. geç olsun da geçti. güç olmasın. Dur, bir haftadan bir şey olmaz. Daha Perşembe gecesine kadar yolu var. Ben sana söyleyeyim. <Gülüyor> Teşekkür ederim. İspanya prenses. Bu arada abi dünkü maçtan haberin var mı? Yok. Dün biz git dedik ki maçız mı? Ha. 15-1 yenmiş bizim takım. Bizim Siz takım. bitiriyorsunuz değil mi takımı? Vallahi biz oynamadık, oynamadık. Bir şekilde ortaya 15-1 mi? 15-1 inanamıyorsun değil mi? İnanmıyorum. Ya, doğru. Vallahi. Bir de 2 gol attım falan diye DS şey, takımı sıçradı mı? Elinde şey diye. yoktur be. Ciddi söylüyorum ya. Sensin eşek kadar adamsın ya gençlerin takımında. Evet. Orada millet Mecburen ezik ezik sana pas veriyor. Yarısını gol yapıyorsun, yarısını yapmıyorsun. Ondan sonra iki gol attım, takımı sırtladım. Sen olmayınca orada o ona pas, bu buna pas. Herkes takır takır 15 tane gol sıralamış. Gitmiyoruz işte. o zaman bir daha abiciğim. Bizim forma akımız yok zaten abi. Yenen takım bozulmaz çünkü. Neyse ya, bir canım sıkıldı. Günaydın. Günay aydın ay, dın dın aydın. Ay, ay, Neyse İspanya'ya İspanya geçelim. Şey, Letizia'yı tanıyoruz hepimiz. Tabi. İkinci bebeğini bekliyormuş. Hadi of. bakalım. Saraydan yapılan açıklamada Veliaht Prens Felipe ile Mayıs 2004'te evlenen prenses ikinci bebeğine hamile olması. Felipe çalışıyor buyursun. <gülüyor> Kraliyet ailesinde büyük mutluluk yaratmış. Şimdi Felipe'yi biliyorsunuz. Ya Oktay nereden Biliyoruz çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ülkenin en tanınmış televizyon spikeriyken bir akşam yemeği sırasında... E, Veliaat Prens Felipe ile 2002'de evlenmiş Letizia Kraliyet ailesinin en sevilen üyesi olarak açıklanmış Şimdi bu haber ne? E, Prens Soylu kız tabi canım kız soysuz, kız sunucu Soysuz, ha, tamam. soysuz de demeyelim de halktan halktan sunucu. Ve... Yani biz de sunucuz biz de halktanız değil mi? Biz de pezant Tabii. pezant dedikleri doğru. Ama yarın öbür gün birbirimizle evlensek. Hı -hı. <gülüyor> oh, çok ben ben de... gece hakkı için seni yollarız saraya. <gülüyor> öyle bir durumumuz olur. Peki yarın öbür gün biz soylu birisiyle evlendiğimizde atıyorum Aha. bir İngiltere kraliçesi. İngiltere... O zaman <gülüyor> prens olmaz adın çıkar başka şeye. <gülüyor> Kaç paradan gidiyor bu Fahir diye geçer. Gözüm yükseklerde. <gülüyor> İngiltere kraliçesini sen en son ne zaman gördün Fahir? Fahir'cim İngiltere ihtimalle İngiltere 34. İngiltere kapısı kapandı sana. Zaten Prens Charles'ın iki oğlu var. Doğru. Ben Ama aradan sıkılırım belki diye düşünmüştüm. Yok. Hayır şimdi şeye güveniyor olabilir Fahir Bu Charles dediği biraz mutsuz ya Belki boşanırsa Değişik bir arayış sırasında Fahir mi çıkacak karşısına <gülüyor> Hayır canım karısı gille ben bir şey düşünmüşdür Karısı soylu değil be Soylu değil ki karısı e, Canım bu müdürlük gibi bir şey değil mi Verilen hak geri alınıyor mu boşandıktan sonra Abi canım, canım. Yarısı gidiyor malların Şimdi ne olacak Fahir bekleyecek ki William'la heri Harry evlenecek Onların kızı olacak prenses Ohooo e Onlar seni ne yapsın dedi belki Belki belki bir elini öperler O da şeydi yani bayramda Sen en iyisi şeyin Dinler arası diyalog gibi <gülüyor> İngiliz prensesi dedenin elini öptü Ramazan'da falan Hayır Fahir öyle bir içecek. şey Başka hiçbir şey yok yani. Arkadaşlık <gülüyor> müessesesinden girmek aldı Bu aldı. kraliçenin kocası Gil var ya Felipe miydi adı Felipe o yok, öyle bilir mi o Neydi, O kazada mı ölmedi mi Filip Filip Filip'le Filip. Filip. Filip arkadaşlık mı Çünkü yaşlarda en yakın olduğun yaş o Fahir 100'e 112 Sağ ol be Sen Felipe'le gerçekten güzel anlaşırsın Felipe'le anlaşırım Hani bu evet. en son kabahatini şey yapan Törende Kaçıran hı hı, göz, gö göz görmez kabahat dediğimiz teknoloji uyguluyor <gülüyor> Soğuk belli dokunmuş ya zart diye <gülüyor> Evet hatırladım hatırladım tamam Onunla güzel konuşursun sen Çocuğun e, konuşup, yediği, helal giydiği haram önemli. falan gibi Yiyen dikilir yemeyen yıkılır ha, falan diye falan Arkadaş olur. İngiliz ne demiş Ucuz alacak kadar zengin değilim falan Bak yavrum İngiliz kumaşından yaptırdım. Böyle İngiliz işte kumaşından. Belki öyle. Oradan da sarayda şey olursun yani. Ne? Soytarı mı? Soytarı değil. Hayır canım en iyi arkadaş olacaksın. Ya İngiliz ailesi, İngiliz kraliyet ailesi. Royal family bana kapanabilir. <gülüyor> arkadaş Avrupa şey kaynıyor. Prens diyor. Giderim yani. Monaco'ya giderim ya. Oradan prens. Zaten bir var. de haber olur ya. Ben bu haberi de onun için aldım. Bu prens prenses dünyasında doğurmadıktan sonra hiçbir şey haber olmuyor. Ne ne Ne nasıl haber olacaksa. İşte yok haberimiz yok Bak, yani Bunlar oluyor, iki kere haber olurlar Oktay. Bir doğarken bir ölürken. Öyle Doğru. çok görkemli bir hayat zannedersin prensli prensesli ama. İşte ölüm şey hiç yok. İşte bu yok. tür faire eğer sokabilirsek bu prens prenses dünyasına belki onlardan da onlarda bir fayda görür ya. ya ben kendi adıma ben... demiyorum sizleri de ben. Gönül isterdi ki sizleri de sokma imkanımız olsun ama. Nitin. Ben işte İzmir prens olsaydım her şey çok kolay olacaktı ama yok işte, yani ülke olarak yapımız yok öyle bir yapımız yok yani. Maalesef ya. Bu konuda ben çok büyük eksiklik olduğunu düşünüyorum. Düzbük Yani nasıl olacağım ben? Şimdi gitsem İzmir'e de o zaman şey yapacaklar. Beni İzmir'den taşla kovacaklar. Tamam. Bir de sen kime başvuracaksın? Abi? Böyle bir şey yok ki. İzmir'e gitsen nereye? Peki gitsin? acaba yurt dışında ben kendimi öyle tanıtabilir miyim? Yani İzmir'de yutturamam, Türkiye'de yutturamam ama. Onun da bir, bir havası bir takım, olmaz. Şey sen şurama bir nişan. E abi senin plan senin İzmir'de derler adamı. Seninki de ufacık Brüksel'de derim bilmem ne derim Ama şimdi bizim o, o şeyimiz kalmadı şimdi Osmanlı Hanedanı Geçenlerde toplandı ya He. Hepsini gördün yani hepsi işinde gücünde insanlar. bizim dışarıdaki Saray mensubu olma şeyimiz biraz daha Farklı oluyor o, o yüzden Yani, yani şey yapmazlar seni Ben verim, iyi on prensiyim derim Heh, Bak o olur İyon e, İzmir eski şeylerinden <gülüyor> derim ben. Ha biz biz dersin daha eski 3000 yıllık. Köklü ailelerinden falan ya. İzmir'in köklü aileleri der. Ölüttüre dayanıyor derim ben. Nere? Hitit. Hitit de, işte. i̇on de i̇on ion. Diyeyim, i̇on mi canım İyon değiştirdi. İyon da İyon. İyon'da hem orada para da var o İyon meselesinde. Doğru. Ben öyle bir şey hatırlıyorum çünkü hayal miyal. E şey. ne olmuş prensese? Şimdi İspanya prensesine yani işte, Hamile olmuş. Oğlum söyleyecek. Hamile nasıl? kalmış. Budur abi. Ne biz e, yeni gebe kalanlar diye bir köşe mi yapıyoruz? <gülüyor> Gebeşten. <gülüyor> gebe Haftanın gebeş. Bak. Gebeş beş diye bir şey. E, en iyi, en güzel. 5 ve bunu internet sitesinden oylarla belirleyelim o zaman. Mesela Japon Prensesi. Mesela Britney Spears. Britney Spears, Gülben, Gülben Ergen. Gülben Ergen ve bir isim daha. Kim olabilir? Son isim. Ee, evet. E, evet. Yeni hamilelerden. Yeni hamile Dur söyleme. Piş akıllı ee, yok. Aa, hmm, Gülben. E, Demet Akalın mı? Attın ya. Evet. Çok ne istiyom. kim? Ben... Son gece 55. G55'i son 15'inci aranıyor. Yok bulamadık ya. Vallahi ben de bulamadım şu ben an. Japonu saydık mı? Japonu saydık. Japon, Japon bir numara zaten. Japon'u saydık. Japon han yolu say. Britney Spears'ı saydık. Ee, Gülben Ergen'i saydık. Ergen. Ergen. Bir hamile daha. Zerrin Özer. Hayır, Hayır canım. Sabah sabah. Hayır. <gülüyor> o <gülüyor> zayıfladı sadece. g Ama, ama, ama belli hiç. belli olmaz. O hamile de olabilir aradan. Zayıflayarak girseydi ben Ozan Ozan, Ozan Nur'u 5 numara olarak sokalım. Doğru. Bende ben daha Anıl Yarkan'ı sokarım aydın günay ay aydın dın dın günay ay ay aydın komşular yetişin alo dostlar <gülüyor> yine vuruldu ege Yand yine yandım yine bu seferde bir bu sefer de kafalarda kim şey vurduğuya git kim vurduğuya gitme kim vurduğuya gitme denmez o nedenle bir vurma mı, mı geldi acaba oradan birisi vurdu ama kim kim bunu tartışmaya açıyorum Tamam. Yargı, ben artık ettim bu, ta bu. Evet, tartışmaya son noktaya koyuyorum Çünkü yargıya intikal etmiş bir konuda <gülüyor> konuşmamız çok yanlış olurdu Bak işte mesajda buydu <gülüyor> Bravo Faiz. Yargıya Bravo intikal far. etmiş <gülüyor> konuda konuşmamak Sen gene hiç bir mesaj ver Ben, ben ne olacak ya. böyle ya ben, ama ilk yargıyı ben dedim de o bir senedir, arada kaynadı. 10 senedir radyoya gidip geliyorsun şöyle bir, bir mesaj veremiyorsun ya. Vereceğim tamam. dur abi bugün bir fırsat verin bana. Bir fırsat da evet, sana bütün fırsatları tanıyoruz Oktay. Tamam. Ama yani bazı fırsatlarda insanın eline her zaman geçmez. Ama heyecanlandırma Fahir beni fırsat dur. Fırsat iyi değerlendirmek lazım bilmiyorum. Buyurun. Ho Chi Minh City desem size. Çin'de bir kent derim ben maalesef derim ben de size o zaman. Çünkü Vietnam'da biliyorsunuz Vietnam'ın çok güzel yiyecekleri var her konuda. Köpek. Ee, köpek Misal. olsun. Misal. Başka neler. Adamlar ne Yalan. bulursa yiyorlar. Ama bunlar neden zorunluluk? O Vietnam'ın eski dönemlerinde işte e, bir takım yetersiz gıda maddeleri olması yüzünden ne bulursa yemiş adam. Köpek eski bulmuş. Eski dönemlerken Doğu Vietnam Kuzey Vietnam. Evet bu dönemde Siz çok güzel hakimsiniz. E, şimdi de çekirge çeşitleriyle e, gündemde ee, Ho Chi Minh'teki restoranların menüleri müşterilerine kızarmış ekmek arası, biberli gibi çekirge çeşitleri öneriyor. Çekirge yalnız şey diyorlar. Tam bir protein, protein deposu. Protein deposu. Hakikaten öyle yani. İyi de bu yani... Bir böcek yiyeceksen ben de çekirge yerim ya. Hakikaten güzel de hayvan ya. Deniz canlıları da fena olmuyor da. Bir çekirge Deniz yiyeceksin. Deniz canlıları. Deniz canlıları derken mesela bir karides. Ee, hani dün yedim diye söylemiyorum. <gülüyor> bir kalan <gülüyor> midye olsun hani kabuklu böyle güzel hakikaten protein şeyleri ee, bununla ilgili olarak niye ben bunu verdim kişi başına düşen yıllı milli, yıllı, yıllık milli gelir ne kadar Vietnam'da 4 çekirge mı? mi <gülüyor> 965 ytl tamam peki soruyorum 500 dolar mı yani çekirge işi de iyi iş iyi para varmış e, Vietnam'da. Yapılan son araştırmalarda e, ayda bu restoranların kazancı 5625 dolar. Abi e, iyi de da... bir şey soracağım ya. Efendim Şimdi canım. kestim de. Soracağım. Bu bir yemek, evet. daha doğrusu bir yiyecek. Evet. Durup durup birden menülere girer mi ya? Durup durup girmiyor. Eski... Bu bir böyle bir girer. kültür işi değil midir böyle Diliyor bir? mesela kumpiri düşün. Evet. O Kumpir ne önce... zaman girdi? Kumpir var mıydı? Belki 11 yıldan daha fazla var, ama var. Dönem, 15 yıl, 15 o yıl. O fırınlar önceki. ülkeye gelene kadar sokakta kumpir diye bir şey yoktu. İzmir'e ne zaman girdi? İlk İzmir'den girdi diye biliyorum ben. Valla İzmir'de hakikaten bir dönem kumpir diye bir şey başladı. Biz bir merak ettik. Sonra bunun patatesi olduğu anlaşıldı. Herkesin bir keyfi kaçtı. Ondan sonra yenildi. Mesela... Niye canım kumpir dediğin şey Ottu Varolulu'dan beri yok mu? Oho. Oho. Çarşıla... Kemal, Kemal Kurdaş'ın kumpir yerken fotoğrafını gördün mü? Oddo'nun 50. yılı arşivlerine bakarken. Yok hiç görmedim. Göremezsin çünkü. İyi de Kemal kurdaşı bir şey yerken görmedim ki ben 50. yıl arşivlerinde. Niye o ağaçlandırma kampanyaları sırasında fotoğrafları var? Ayran içerken falan. Hiç elinde kumpir, kumpir var mı? Yok. Ayran mı? Tabii. Hmm. Siyah beyaz olduğu için fotoğraflar tam şey yapamıyor ama. Ben bir görmüştüm evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yani Çiz... kumpir mesela sonradan girdi bize ne? Tabii başka ne sonradan girdi bize çok affedersin. Bizim e işte öyle hamburger sonradan girdi. Ha, yani e, karışık yenge. Bir de çekirge bir yerden mi gelmiş? Çekirge hep vardı. Bizde yani de, de vardı ama Tavuk kanadı. De. Tavuklar evet. seri üretime başlanana kadar tavuk diye bir şey, tavuk kanadı diye bir şey yoktu. Zaten bir tavuk alıyordun, iki tane kanat çıkıyordu Ama Onu tavuk miyesin? zaten var olan bir şey. Yani şimdi e bu, bu da çekirge de, de var olan bir şey. Çekirge yenirken çekirge böbreğe diye bir şey meşhur olsa menülerde anlayacağım da böyle bir şey yok ki çekirge diye bir şey girmiş. Yani bu Türkiye'de... Bizi eskiden de... zaten kanatlar atılıyordu Oktay bak. Tavuk kanadı bu konuda uz, tam e, şey, uygun örnek. Tam da tavuk geliyordu eskiden... Fahir'ciğim. Tavuk. Tavuk ye. yani şimdi... Şimdi bak Oktay Anlayamıyorum şöyle anlatamadım. Anladım. Şimdi eskiden çekirge çiftliği yoktu. Adam bir tane, iki tane buluyordu onu. Yemek yapacak kadar, çekirge toplayana kadar ilk topladığı bozuluyordu. He. Ama şimdi gani gani çekirge geldiğinde adam ağzının tadıyla çekirge yiyor. Ve çok yiyordu. hakikaten lezzetli oluyormuş. Özellikle e, kırmızı pul biberle yapılan ee, tereyağında kızarmış e, şeye hakikaten diyorlar doyum olmuyor. Doyum olmuyor. Hakik... Her iki çerezlik cips gibi ya poşette Bu kesin don... çok güzeldir. Kıtır kıtır kıtır kıtır. Çekirgeyi yer. al. Ondan sonra biraz yağ kızdıracaksın. Çekirgeyi hmm. at, döndür. Kırmızı biberi al. Sonra da salsa sosuna bam ban ye, bam ban ye. Hiç, Çek... Ben öyle sade yerim valla. Çekmiy de bana bana yayını. Yalnız çekirgeyi cips olarak yemek çok tehlikeli bence. Çünkü o kolesterol. Fabrik... <gülüyor> Hayır o fabrikalarda Hepsinin ölüp ölmediğini bilemezsin Onu paketi Çekirge'de. sallayınca ha. anlarsın ya Paket sallayınca hiç anlayamazsın Hayır fış diyor fış ki hazırda yani Oktay'ın derdi canlı canlı e Kızgın yağ atmak Nasıl mi? bir dert çıkardın sen <gülüyor> Yani bazı ya, takılan soru diyeyim ya Kusura bakmayın Oktay Bey Hayır de... estağfurullah Çekirgeyi Dışinge... sen dalından mı yemek Çekirgeyi kapalı kapta yemek bence uygun değil Kapalı yani. kapta yediğim bir şey söyle bana <gülüyor> Yoğurt <gülüyor> mesela... Kapalı kapla, kapla mı yiyorsun ya açıyorsun zaten sonra Hayır cips işte abi elini içine sokmuyor musun cipsi yerken Yo tabağa döküyorsun Abi biz Hanzo muyuz çok ilk affedersin okulda, İlkokulda olduğunu düşün canım Sokakta giderken yediğin Mesela tombik Tombik miydi neydi o ya Tombi. Tombi. <gülüyor> Tombi Mesela onu ben hiç tabağa dökerek yemedim ben onu Şimdi burada da genç kardeşlerimiz var Oradan hala çok güzel beslenme oldum. alışkanlıkları. Neyse derse girdiler Allah'tan da duymuyorlar seni Ya ben dün bir şey duydum Şimdi iki tane sarhoş varmış Hı -hı. Arkadaşın rastladığı olay Bunlar sokağa küçük kabahatlerini yapıyorlarmış Bir taraftan da birbirlerine Ya şuradan gidelim bir çubuk prenses Bir şey İçim <gülüyor> ezirdi diye <ya. gülüyor> Günaydın. Günaydın. Günay, İngiltere'den haber olmazsa olmaz biliyorsunuz ki. <gülüyor> Doğru. İngiltere'de 3 yaşındaki Jack Neal'ı hepimiz bundan sonra aklımızın bir köşesine yazalım. Yazalım. Jack Neal anne babasının bilgisayarından internete girmiş. Terbiyesiz. 3 yaşındaki... Bebek. Bebek mi dedi? Ne denir buna? Bebecan. Bebecan dedi. Tam iblisliğe giriş. iblisliğin başı. Doğru. 3 ile 11 yaş arası direkt iblis. Şimdi e, annesi bu internet üzerinden bir şey alı, alışveriş siteleri var ya. Evet. evet. Onun şifresini açık unutmuş bilgisayardan. Evet. E, babası da... Öyle bir şey yok ki. Nasıl? Bilgisayarda <gülüyor> şifremi açık unuttum diyor. <gülüyor> Ayrıca da bana özel kısmı var ya. Nasıl sana özel? Mesela şifreyle girdiğin zaman bana özel oluyor. Bu sana He. araba satma sitelerinde öyle. He. O bana özel kısmında bırakmış kadın Cez Evet. E, sayfayı. Ve küçük yaramaz e, da gitmiş. 3 yaşındaki bu Jack e, şeyin, bilgisayardan 9000 sterlin değerinde bir otomobil satın almış. E Bu hmm. da haber olmuş. <gülüyor> ee, bu da bize... bu annesine babasına kapak olmuş. Çok <gülüyor> olmuş. Çünkü e, ve de ertesi sabahta bu Jack gidip ben araba satın aldım diye konuşmuş annesine babasına. Açıklamayı yapmış. Şimdi burası bana çok inandırıcı gelmedi. Yani bu çocuk demek okuma yazma biliyor. Ne yaptığının farkında. Çocuğa okuma yazma öğretene kadar parasını İngilizce kullanmayı e, ya. Küçük yaşta sorumluluk aşılıyorlar çocukları. iyi yetiştiriyorlar. Bak çocuk da kendini yetiştirmiş diyor. Annesine babasına diyor ki anneciğim babacığım ben araba aldım. Ama inanmıyor tabi anne baba. Aile kızmıyor dikkat ettiyseniz. Komşular Aile kızıyor. Kom komşular kızıyor. Neden? Biz niye böyle olamadık diye. Ama anne baba inanmamış tabi çocuğum tabi demişler. Ondan sonra bir de açmışlar bilgisayarlarını bakmışlar ki bir kutlama mesajı. Bravo. Tebrik ederiz. Çocuğunuzu Şu çok güzel yetiştirmişsiniz. 9000 sterline bir araba aldınız. Tebrik ederiz. Pembe renkte Ama bu kadar galiba. yaygara 9000 sterlinde dedi de. Aslında 9000 de değil fayır. Tam 8999.999. Jek herhalde orayı 9'lara. Onu saf buldular çocuğu. Oradan şey yaptılar demek. Ondan sonra hemen anne tabii telefon açmış arabanın sahibine. Biz istemiyoruz efendim. Biz böyle böyle bir olay oldu diye. E, telefondaki diğer sizin arabanın sahibinin ne dediğini bilmiyoruz şu anda. Onda da önümüzdeki günlerde takipçisi olacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Madem güzel haberler veriyoruz, güzel örnekler veriyoruz. Ne güzel örnek ne verdik işte abi? iyi yetişmiş bir çocuk örneği verdik. Oktavir. Sen mesaj vereyim diye. Yani düşünmüyorsun. Hiç, fark etmiyor ya hiç. adam fark etmiyor. At gözlükten Ne diyeyim ben ya bu iyi üstü, bir mesul. Oldu, oldu, oldu, aşağı doğru <gülüyor> ya. Oğlum bir etrafına bak. Bir ne ne yan Nereden mesaj verebilirim diye. Ne dedik burada vereceğimiz <gülüyor> mesaj belli. Çocuklarımızı güzel yetiştirelim. Onları topluma faydalı birer birey haline Onun getirelim. Onun derdi kaçtan gitmiş araba? 8000. Kaça bin acaba şey yapmasak bir indirim yapabilir miyiz? Taksitim ki Oktay. Doğru. Oktay bir daha Oktay demek istemiyorum. İşte size Çin'den bir <gülüyor> haber. Buradan dersi sen vereceksin Oktay. Tamam ben sen, sen anlat ben şimdi ne olduğunu anlatayım. Bakalım okuduğumuzu işittiklerimizi anlıyor muyuz? Tamam. Çin'de bir öğretmen öğrencisini okulun 3. kat penceresine attı. Yongsu kentinde <gülüyor> meydana gelen olayda ortaokul öğretmeni Ling Hengi e, sınıftaki öğrencilerin gözleri önünde önce Zhang Yoyu dövdü. ...sonra da pencereden fırlattı. Beton zemine düşen 11 yaşındaki öğrenci... E, ...gayet iyi durumda. Evet oktan. Şimdi ders mi? Buradan ders. bir şey mi çıkarıyor? Evet buradan ders. Ee, okullarda... Ciklet iniyormuş Kayı... ders sırasında. Tamam. Bu çok önemli bir değişken değil bence. Okullarda kayıt parası... ...ve e, herkesin... ...kayıt parası vermek için ...kimsenin zorlamaması gerekiyor. Zorlanmaması. Kayıt dönemi geçti abi. O, işte abi Kayıt dönemi Mesajını veriyorsun ya. Hı? Kayıt dönemi bitti. Tamam. Ee, oku. Ama güzel da, mesaj. Sınıf seçiminde, sınıf seçiminde lütfen veliler buradan e, bir mesaj var anladım kadarıyla Sınıf seçiminde şube değil kat seçelim. Ne oya kat. Şubesi derken ya mesela 5 b 5 c değil de, hangisi bir bankanın mevkiiet <gülüyor> şubesi <gülüyor> mesela hangisi birinci katta mesela abicim o kat... yani birinci sınıflar deprem yönetmeliğine göre en aşağıda ondan sonra büyüdükçe yaşlar yukarı çıkar çünkü çocuklar bile da... birinci sınıf mı okuyacak aslında tam sapık öğretmen şey olacaksın müdür olacaksın koyacaksın bir sınıfla beş katlı binanın en üstüne o bir dakika Merdivenleri böyle böyle yapacaksın. Dört Abi, ayak dört ayak. Haberet sınıfı <gülüyor> geç kalacaklar. Elleriyle tırmanatırma. Evet. Nerede kaldın? Ben de ben de çıkamam. <gülüyor> Tuvalet Tualeti. de oraya. <gülüyor> <şu ayak> koyacaksın oraya. El aşağıya koyacaksın. Öğretmenler odasında tam merdivene bakar şekilde yapacaksın. Orada çayını içerken bakacaksın. Ba ba ba ba, ba, ba. tırmanmaya çalışıyordu. <gülüyor> Yalnız unutmayınız Ege Bey. Sizin de evladınız birinci sınıfta okuyacak. Olsun öyle yetiştirir. Ben şey. Ben merak etmiyorum. Erkin Koray'a yazdıracağım çocuğumu. Ben de komando yetiştiririm. Erkin Bey, lütfen o o bir ayı bırakın. Şu çocuğu da eğitin kızınızla beraber. Onun kızı büyümüş canım. Kızı büyümüş. Şimdi kendi... beşlerle birler aynı anda olur mu? Onun beşinci sınıf falan gelmiştir. E tamam onlar aldır ondan aldır eğitimi. Ondan aldır. Orayı Erkin, Erkin Koray Suyunun Erkin Koray, suyundan mı? Tabii canım Erkin Koray'ın yavrusundan eğitim aldıracağım Erkin diye, Koray şey. dershaneleri Özel Erkin Koray dershaneleri Diplomasız eğitim <gülüyor> Ve de düz ayak <gülüyor> düz, düz, düz ayak eğitim Ben bir <gülüyor> özel okul olsam Sofadan oluşuyor Onun reklamını yapardım ne ya? Bütün sınıflarımız birinci katta Üst katta belki öğretmenler Bütün sınıflarımız. sınıflarımız düz ayak dersen daha güzel olur Bütün sınıflarımız İkinci düz katı ayak. olmayacak Olmaz İkinci, abi. Bütün Birinci katta düz ayak. Bodrum katı Abi, birinci 1. sınıfları pardon x 1. sınıflar bodrum kata koyacak Güneş yüzü görmeyecekler. ben beyaz olacaklar böyle. <gülüyor> <Saransız> <gülüyor> Ellerini buruş buruş. kırmızı kurdele alanları da güneşe çıkaracaksın. Güneşe çıkaracaksın. Böyle bir dolandıracaksın <gülüyor> sonra tekrar. Çok güzel ya. Ben bir özel okul açmaya karar verdim ya. Fena fikir gelmedi bana. İyi yani düşündüm, var. Çok düşündün mü bu konuyu? <gülüyor> Bayağı bir düşündüm. Bana sen de mantıklı geldi. Matematik geldin. hocası olursun zaten. Hem okulun matematik hocası, hem öğretmeni, hem sahibi hem de şey başkanı. Nedir? Okul Aile Birliği Başkanı. Aile Birliği Başkanı. Evet. Bir de zümre başkanı olmak istiyorum. Zümrenin zümre ne olduğunu derden. biliyor musun Fahel? Zümre derken <gülüyor> dansöz zümre mi? <gülüyor> ya bu dershanelerde var ya. Mesela matematikçilerin o başı. O sen de zümre değil. O... matematik zümresinin başı zümre başkanı olur. Efendim belki Ben zümre başkanım Anlatabiliyor muyum? Zümre. Ne kadar yani, ilk defa duydum yani, böyle bir şey. Var var da ben de hiç zorlanmadım. Be, ben bir Özdebir'i biliyordum. Onu biliyordum. Zümre'yi de ilk defa sorguladım şimdi. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Amerika'da bir biyoteknoloji şirketi. Biyoteknoloji mi? <gülüyor> Biyotak. <gülüyor> biyoteknoloji şirketi. E, alerji yapmayan kediyi satışa sunmuş. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ne cins? Alerji yapmayan cins işte. Ya. İstediğin Ama ne cins. Ama her cinsin var mı? Ben ha. Ankara kedisini Efendim onun tüyü uzun. O alerji onun yapıyor. Onun kılıp öbürünün tüyü. Dayadılar kısa tüylü Avrupa kedisini. Yok Kediler öyle. tamamen doğal abi. Doğal derken? Doğal derken yani istediğin cinsle e, olabiliyor bu kediler. 6000 YTL'yi verirsen ha. alerjiye yol açmayan kedileri e, alabilirsin burada. Nasıl bedava ya? var sokak bedava kedi karnıyor şimdi. Ama onlar alerji yapıyor. Eve geliyorum her tarafım kaşını ve her tarafım tırmıklıyor hayvan. Bunları da tırmıklıyor falan ona bir müdahale yok Tırnaksız istiyorum ben bir de Tırnaksız kedi Tırnaksız kedi mut, mutsuz olur abi Mutsuz kedi mi istiyorsun O zaman bakımlı kedi istiyorum ya Ya zaten eğitimli bu kedinin kedi... zevki ha, biraz Ne? Kedinin zevki biraz da bu alerjisinde değil mi şimdi Picasso, Bir kaşınca aksın bir şey oldu Onun yerine o zaman. balık al o zaman Hiç Akvaryumda ne bir alerji yapacak ne orayı burayı tırmalayacak O zaman balık al Niye abi kedinin zevki alerjisinde e tabii ki yani bazı hayvan Kaşınmak mı Öyle şey? özelliği var yani Bir şişeceğim ben bir boğazlığım nefes alamayacak hale geleceğim Bir acile gideceğim Bir kıl yutacağım ya o kist yapacak ben bunları, O ben, o zaman bir Hayvanla bağını güçlendiren Çünkü şey ne biliyor musun kedi dediğin hayvan oyuncudur tamam mı O da senin hayatına bir renk katar ya Ben bunları yaşamadıktan sonra ben ne anlamışım ya bala bakayım mal gibi bakayım ya Böyle bir saçmalık var mı oktay ya her yani de, Gene bak bir mesaj de, Bütün balık severleri de Teyze yani ediyorsun bunu <gülüyor> <gülüyor> Balık severlikte çok affedersin Ben balık severim hakikaten... ama menü de severim Şimdi şey var Türk'te şey çıkıyor Balık ekran çıkıyor O nasıl sinir bozucu bir şey e e Niye onu hazırladı şey? bizi senelerce CTV Ondan Hazırlanamadınız mı daha Türk. Bilgisayar ekranlarında balık var Niye o kadar uğraş yok suyunu değiştir yok yem koy Hiç. yok şey falan. Hiç. Yalnız bu kediler üretilmemiş Yani Daha doğrusu gen, genleri oynanmamış Üretilmemiş Genleriyle hiç oynanmamış. Üretim için ne gerekir? Şimdi birbirlerinden üremişler. Böyle bir namlussuz kediymiş bunlar. Şimdi glikoprotein diye bir şey var ya kedide. Aha. Bu alerjiye yol açıyormuş. Bu glikoprotein üretmeyen kedileri bulmuşlar. Tek odaya yerleşmiş, yerleştirmişler ve çoğaltmışlar. Nar ya yani genetik oynanmış kedi hayır diye. hayır çünkü öyle olsa dünyanın sonu olabilirdi. Yani, Mesela bir genle oynuyorlar. En başta sadece alerji yapmıyor diye eve alıyorsun ama mer. Oktopusmuş meğerse. Yemek ve kedi kedi adama dönüşmek gibi bir mikrop onun filmi vardı çünkü çok güzel. Bu demek ki bir tane evet bir tane erkek kedi bunun şeysi yok Glikopura onun öyle kimi koysalar o ona o ona Derken, Ondan sonra ha, da altı bin pound'a sat kedi. Adama bak ya bir kediden var iyi para kırmıştır. Kedinin yağını çıkarmış Tabii canım o zaman çekirge ve kediler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Atı Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyo Atı'nın 61. özel gösterime. Bu Perşembe günü. ...saat 21.30'da Ankara AFM... ...Ankamol sinemalarında... ...ve İstanbul AFM Profilo Mecidiye köy ...sinemalarında izleyicilerle buluşuyor... ...The Devil Wears Prada... ...Şeytan Marka Gel filmi... ...işte moda dünyasının içinde işle işler falan... ...tasık biz de bu... ...özel gösterim için bir çift davetiye vereceğiz... ...sorumuz bugün... ...şöyle... E, ...bugüne kadar... ...yavan olduğunu bile bile... ...moda olduğunu bildiğiniz için... ...neler yaptınız... Tamam, geçmişte bir dönem var bir gruba kabul edilmek için yaparsın bunu veya kabul, kabul ben de bazı göre, şeyleri yapıyorum ben de belli bir yaşlıyım diye göstermek için davranış da olabilir bu ama giyim, giyim, giyim üzerinden soruyoruz onun dışında işte şu müziği dinledim moda diye iğrençli falan diyebilirsiniz mesela bir zamanlar şey vardı hakikaten o dönem nasıl geçmiş mi onu bilmiyorum Böyle şeylerin spor ayakkabıların Büyük spor ayakkabılarının bilekliğine tamam. bağcıkları hiç bağlanmaz. Evet. Ne iğrenç bir dönemmiş şimdi öyle. Leş gibi bağcıklarla dolaşıyorduk ama yapmamız zorundaydık yani. Bağlanınca... Biraz çirkin ee... de Çünkü dışlanıyordun şey oluyordu. Mesela benim hatırladığım, benim yaptığım e... <gülüyor> bir çanta kullanımı. James okul Bond çantası. Evet okul çantası James Bond Türkiye'de sadece dünya üzerinde James Bond çanta diye tabir edilen bir çanta var biliyorsun Şifreli olur genelde onlar Evet onla okulda gitmek de ayrı bir Evet ben 3 sene kadar öyle okulda gittim ve daha rahatsız bir çanta kullanmadım ben hayatımda Yolculuk sırasındakilerde dahil Benim Bond çantamın şöyle bir özelliği vardı Tahtaydı tamamen işi Dildiğin tahta. tahta. Şimdi daha güzel şeyler kullanıyorlar. Malzeme kullanıyor. Hafif oldu. Şimdi kimse Bu... kullanmıyor neye? Kullanmıyorlar mı kullanmıyor artık okula? Kullanmıyor Onlar bir dönem, bir dönem kullanıldı ve benim hala duruyor iki tane. Ben lisede işte böyle babamın eski çantasıyla bir okula gidiyordum. Zannediyorlardı her seferinde maliyeci geldi diye. <gülüyor> Peki senin çantanın... Bütün kantinlerden fişleri falan hazırlıyorlardı ben Se çantayla gideceğim. Senin çantanın içinde bu ayrıca kalemlerin koyacağın bir kutu var mıydı? Kutu yoktu da şöyle şey vardı. Delikler vardı lastikli. Lastikli delikler la işte delik. En önemli özelliği oydu. Kapalı Neydi? olduğu zaman hiçbir espirisi yoktu çantanın ama çünkü birçok kişi kullanıyordu o çantadan. Hı. Ama açıldığı zaman sınıfta göz alıyordu. Çünkü içinde kalem kutu su vardı. Böyle şey ona sabit. En güzel kısmı ha, şeyde oldu. oluyordu benim. E, sınavlarda e, sıranın ortasına konuyordu bazen. Hoca işte çantaları koyun falan diyordu araya. Öbür çantaları e, yamuk yamuk durduğu zaman. vallahi oraya çin çinsetti çin gibi. Çin setti gibi da, de koyuyordun. O kadar da. Zaten bir de başarılı öğrenciysen var ya. Yandaki insan hakikaten deliriyordu. Benim bon çantasının bir de şöyle bir özelliği vardı. Bir bon ne, nelere özenmişim ya. Ney? aile büyüklerinin gitmiştim kartvizitlerini almıştım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kartvizit kartvizit gözü boş olmaz. Oraya hep kartvizit vardı. <gülüyor> ama ege Pardon, Hakaner... siz ilk bon çantayı ne zaman kullanmaya başladınız? İlk ilkokul 3. Ben de 3. sınıfta kullanmaya başladım. Ulan zaten ilkokul işlediniz ben de orta 1'de kullanmaya başladım ama yani şöyle bir ilk ceketimi giymemle beraber bon çantaya geçişim oldu. Ama ben çantayı tuttuğum zaman yere değiyordu. Sizde hiç öyle bir sorun olmadı mı? Yok. Çünkü ben uzunduk. hep sol tarafa, ben çok butik olduğum için sol tarafa yatık olarak yıllarca gittim. Herkes beni öyle bir sakat zannediyordu. <gülüyor> çanta değmesin diyor. Evet. <gülüyor> Yazıkmış ya. Neyse ya konu çanta değil aslında ama. Siz yani nereden bakın... girdiniz bu çanta konusuna? Modadan girdik. Modalarımı. Yavan olduğu halde bir dönem uyguladığımız ya, e, hareketler. Mesela ben işte... Bir bon dakika çanta telefonu diyorsun. vermemişiz ya. 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Özür ben dinleyelim. de şöyle bir ara şeytana uydum. Şeytan Marka Gel diye biz de şu markayı giydik. Şu hareketleri yaptık diyenler arasın bizi. Şeytan Marka Gel filmine davetiyeleri kazansın. Buyurun Oktay Bey. Yani o dönem kullandım ama so kullanırken de hiç memnun değildim aslında ben ondan. Yani havası dışında bir de tek özelliği şeydi bon çantanın sene başında kullanmaya başlayan kişi başarılı olmak isteyen öğrenci modelini. Pardon Modası. o senin şeye benziyor Oktay. Ne? benziyor. <gülüyor> Özür dilerim ama Abdullah Kiyulu açıklamada bulunmuştu. Yani benim lafım da değil. Bu kendisini e, Ne var ki... abi ne yapalım? Fakir adamın... <gülüyor> İyi giyinmek i̇yi isteyen giyinme, fakir adamın. İyi giymek isteyen fakir adamın giyeceği diye. Tamam çok doğru söylüyorsunuz. Başarılı i̇şte, olmak isteyenleriyle barışık <gülüyor> bir yönetici e, kendisi. Tebrik ediyoruz. Başarılı olmak hakikaten. Bond çantayı aldığınız zaman başarıya mahkumsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım o niyetle. Ve sene sonunda da işte o bond çantalar köşesi möşesi kırılır diye. Yani. Hem başarısız hem bond çantası olan öğrenciler de vardı ya. Yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Deniz Doğan. Deniz Bey hoş geldiniz yayınaımıza. Hoş bulduk. Kaç yaşındasınız Deniz Bey? 31. 31. O aynı. Aynı dönemlerde aynı yavanlıklar yapmış olabiliriz. Muhtemelen. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Ee, ortaokul sonlarında falandı kısa paçalı pantolonlar altına da beyaz çorap giyerdik. O Michael Jackson'ın şey evet. dönemine denk gelen bir şey. A aynen geldi. öyle. Beyaz çorap kaç yaşına kadar giydiniz? Bunun yani yanlış bir şey olduğunu ne zaman fark ettiniz? Orta sona kadar giydim. Ya, iyi misiniz siz gene Bu moda olduğu için mi giydin Deniz sen bunu? Yoksa hani mesela bir önceki seneden kaldı pantolon. İşte çorap bir artık bir davranış Hayır yok canım modaydı. Bir de bir dönem şey vardı. O bizim arkadaşlarımızın arasındaydı. Askı modamız vardı. Oh. Hmm. Pantolon askısı. Evet. O işte tam modaymış. Çete gibi dolaşıyor muydun e orada? Evet. Ama askılılar geldi çoraplar yakıyor falan. Oy oy oy. Hatta bir de benimki sı şeydi, çok komikti. Amerikan bayraklıydı. Askılar mı? Evet askılar. Ve böyle herkesinkisi bir ülkenin bayrağıydı ve komiktik yani. <gülüyor> Niye sizin yolunuz? Bak grup dizde dağıldı. Sizin grupla da dağıldı ondan sonra. <gülüyor> sonra o her gruplar. E, e, evet yani o, o dönemden zaten kimse bir arada kalamıyor. Ha, yani biz, ama... e, birbirlerini artık tahammül edemiyorlar. <gülüyor> ama askılar. Bakınca adamı askılı görüyorsun. 50 yaşında bile olsa. Evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Iyi günler. Ya bu beyaz çorap hadisesini ben üniversitede fark ettim yanlış bir şey olduğunu. Aa. O oldum. biraz geç kalmışsın. Çok Sen. geç kaldım. Canım. Ben hiç fark etmedim ki ben hala gir. Bunu biliyoruz da yani. Ama soket <gülüyor> olanı giyiyorum ya. Doğru orada yırtıyor Fahir. Şeydi işte bir manken çıkmıştı televizyonu. Seyrediyoruz biz de magazin programları ha ha ne güzel falan diye. Ay beyaz çoraplar falan giriyorlar. Biz de evde 3 tane Oh bir baktık. Üçümüzün de çoraplar. Demek biz bu yüzden başarılı olamıyoruz diye. Ertesi gün bir anda çorap da hadiye şey olmuyor. Mis gibi girmemiş beyaz çoraplar var. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? E, Kurtuluş ben. Kurtuluş Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Kaç yaşındasınız? 35. 35. Maşallah Kurtuluş Bey. Yolun yarısı. Hadi bakalım. Aynen, Evli evet. misiniz Kurtuluş Bey? Evet. evet. Kaç yıldır evlisiniz? E, 6. 6 yıldır. Evlendikten sonra artık moda işini biraz eşiniz üstlendiği için biz bekarlık döneminde hataları soruyoruz size. Buyurun. Aynen. aynen. Ee, ben de lise yıllarımdan e, kötü alışkanlıktan bahsetmek şansını hepimiz yapardık. Biz basketbol oynamaya çok meraklıydık ve basketbol oynarken hepimiz dilimizi çıkarırdık. Ee, <gülüyor> Michael Ford'un <gülüyor> Allah. vaziyeti bir <bize. gülüyor> de onun üç renkli ayakkabıları vardı. Şimdi çok çirkin buldum. Böyle para biriktirip annemize baskı yapıp, ondan almaya ve aldırmaya çalışırdık sürekli yani. Ya o basket evet. ayakkabıları da hakikaten bir dönem şimdi araba gibi bir şey değil mi? Aynen. Fiyat olarak pahalıydı. da pahalıydı. Evet. Şimdi nasıl şimdi araba alıyorum, alıyorsan. Çok çirkinlermiş yani. O zaman, o zaman da şey alıyordun <gülüyor> Korku herhalde. Korku çakamlardan Üç da. renkli ayakkabı dediğin kurtuluş bu şeyler mi? Boğazlı ayakkabılar mı? Evet evet. Yani Air Jordan diye ilk çıkanlar. Ee, bizim evet. gençlik dönemimizde lise 2'de çok popülerdi. Üstelik hani e, ben anneme taksit daldırmıştım karım senden. <gülüyor> Peki bir, bir şey soracağım. Varıyor. Bu <gülüyor> dil çıkarma nasıl refleks yani? Zorlaya Zorluya refleks mi oluyor Aynen, ya? Aynen turnike çalışır gibi dil çıkarma çalışırdık <gülüyor> kendi oynarken yani. Hatta ben bir kere ısırmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Peki Kurtuluş iki müklü modeliyle mi çıkarırdınız dili? Böyle yukarıdan aşağı doğru kıvrılan dil şeklinde mi? Ee, şimdi e, değişik yöntemler vardı Benim dilim o kadar uzun değil Hatta çok e, Jordan gibi çok uzun dili olan bir arkadaşa özendirdik Mete diye buradan saygıyla arayıp <gülüyor> Vay be adamda ne dil vardı diye. <gülüyor> Ama hala <gülüyor> özenenler varmış Mete <gülüyor> Aynen öyle onun ayakları da çok uzundu. 49 Yapma ya yani. başka özelliklerini de <gülüyor> anlatsayın <ya> bu Mete? <gülüyor> sen sen sürpünün Mete reklamı yapıyorsun ya. Dili uzun ayaklar büyük. Orada anlayan anlamıştır zaten. Ama ben daha iyi basket <gülüyor> oynadım onu söyleyeyim yani. Boş canım. Kadınlar sen daha iyi basket, basket oynadın. Mete'nin peşine. <gülüyor> Mete'yi Mete arayın. 49 numara ayaklı Mete arayın. Ben bir de eminim Mete Kurtuluş diye birini hatırlıyor mudur? Yani hatırlamıyordur diye düşünüyorum ama, ama... Kurtuluş'un her hareketinde Mete var yani. <gülüyor> Peki çok teşekkürler Kurtuluş Bey. Benim, Adamın kolay. son 20 sinesini damgasını vurmuş Mete. Valla hakikaten. Mete, evet, de, Mete, de, Mete de Mete. de Mete ama yani. Meteves, İsim zaten süper. Prada o zaman. Mete. Bak spor dünyasıyla hiç alakam olmadığı için. Böyle şeylerde de sıkıntı yaşamadın. Hmm. Ya Benim ben... bir tek çok özendiğim bir şey vardı. Bu kravat gibi değil de böyle bağcık gibi boğazı bağlanan üstünde Mete mesela bir kartal olurdu. Ben ne sinir deniyordum? olurdum ona ya. Sinir ben çok özendim yıllardır. Şeriflerin taktığı evet. mi? Ve bizim zaten radyoda biliyorsunuz. En son gördüğüm insan diyor Onun üstünde Ozan Kaya'nın üstünde gördüm. Ozan Kaya'nın da ama kovboy yakışıyordu. Evet. O biraz kovoydu. country tipi vardı. Ama yıllarca almak istem çok pahalı gelirdi. Gümüş müydü artık onun şeyleri neydi? Belki de sadece ranchelleri takıp <gülüyor> <gülüyor> ...dağıtıldığı atıldığı için onları istihkak olarak veriyorlardı. Doğru ya. Hiçbir yasada bulamıyorduk yani. Bu arada şimdi mesela ben spor konusunda hiçbir şey özenmedim de benim gençlik yıllarımda daha böyle e, Metallica Evet. tamamen siyaha geçmemişti o yüzden bizim dönemimizdeki rockçılar da şimdi mesela sokakta rockçı dediğin simsiyah dolaşıyor ya tamam. o dönemde böyle biraz da glam rock'ın olduğu dönemler işte Poison vardı Bon Jovi vardı daha sertleşmemişti raple karışmamıştı o yüzden siyah yoktu ve böyle daha çok takılı Aerosmith'in Guns N'Roses'in evet. olduğu dönemler İşte şey yani bizde özenti böyle renkli gömlekler ondan sonra ve bol bol bilezik ve düşünüyorum da çok yabanmış Yaptı mı yani. sen böyle bir şey? Tabi canım. Bilezik derken biraz daha açayım Bilezik işte mesela senin geçenlerde vardı yani böyle çözüldü. <gülüyor> Çözüldünce <gülüyor> şey yok. Ha şu siyah şey, ha, dolar ip, bilezik mi ona canım sen de? O işte, ama hala çok havalı. Benim takılan her şey bilezik değil mi? Ne? Bileklik. Bilek, işte bileklik, bir tane bileklik. Ondan sonra bir ara böyle siyah lastik halkalar vardı bileğe takılan. Herkesler evet. onu takardı buradan buraya kadar falan. Bu ter almak için mi? Canım, halka tek tek halka ama de kaldı. Ha, otolastiği gibi. Saç toplamaya da yarıyordu o dönemden. Hayır, O böyle esnek değildi ya. Nasıldı? Ha işte anladın anladın, bilezik yani, gibi anladın, olay ya. Tam, anladın, tam, tam bilezik, bilezik bu. Onlardan efendim işte e, iki tane renkli bir şey onun renklesinden falan filan araya bir tane Swatch Böyle bir şey yapıyorduk hepimiz. Ben mi? Rose olmaya çalışıyorduk ben... ama tıfıl tıfıl tabii. Günaydın. Günay, ay, ay, dın, dın, dın. Günay, ay, ay, ben bir pişmanlığımı burada itiraf etmek istiyorum müsaade ederseniz Lütfen buyurun Ama üzerine çok konuşamayacağım Tamam, önce telefon o zaman. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Adım Adnan. Adnan Bey. Ee, o galiba... ...2 yaşındayım ben de. ...tele hala onu açıklasak <gülüyor> mı, açıklamasak mı diye. Valla zaman zaman böyle hatırladığımda hala tüylerin diken diken oluyor. O gün unutmak istiyorum ama anlatacağım galiba. Buyurun efendim. Ee, Ortaokulun okulun sonlarında tam hatırlamıyorum hangisi ama... E, ...o aralar bir Beydans fırtınası vardı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz okulu 3-4 arkadaş e, hep birlikte tahtaya çıkıp öğretmenimizden izin alarak bu elektrik geçme hareketi vardır. Yani bir taraftan bir tane evet. alır böyle vücudunda dolaşır ve türüne falan. Bunun bir gösterisini yapmıştık. Bir 10 dakikalık bak şimdi bile tüylerim diken diken oldu anlatırken bunu. Yaptığında utanmış mıydın peki? Yaptığında en havalıydı herhalde sınıf adam. <gülüyor> Aa Adnan elektriği ayda. Elektriği verdi Adnan. Elektrik elektriği çarptı. <gülüyor> bir e, müsaadeniz olursa Adnan, Cafer ve Fırat e, şey yapacağız. Hepimiz elektrik verme yapacağız. Tabii çocuklar. Kendisi Sonra da coğrafyacanını taklit yapacağız. Evet. Yalnız ya. hiç kınamayalım adını bence. Çünkü biz de 2003-2004 senesinde bunu anlık da olsa o kadar 15 dakikalık gösteriler olmasa da uyguladık. Çok uyguladık. E, breakdance biraz daha olaydı. Ama biz bir latife olsun diye yapmıştık. Bir hoşluk bir nostalji niyetine yapmıştık. Bu breakdance'ın nasıl Türkiye'ye geldiğini de ben şöyle... Ben biliyorum. Ben biliyorum. Almanya'dan Bizim... gelen şeyler Hayır öğrencim. benim Hollanda'dan gelen arkadaşım vardı Soner ve ortaya bir de Kean gelmiş. Tamam. Almanya, Almanya Hollanda. Ya Hollanda aynı şey işte. Aynı şey olur mu canım? Onlar farklı. Mesela İngiliz ekolü var futbolda. Bir de Ne ekolü var Oktay? İtalyan ekolü var. Onun gibi Hollanda ekolü apaydıydı. Hollanda ekolü bu Lorenzo Lorenzo Lamas vardı ya. Evet. Onun şeyine daha yakındı. Neyine? Zaten Almanya'dan gelen ekor <gülüyor> biraz daha elektrik boogie geldi evet. önce. Doğru. Hollanda'dan gelen öyle değil. Yani ben onu da biraz sert yaşadım. Çünkü daha o zaman ben böyle etiş bücüş bir şeyim. Benim kuzenim geliyordu. O da böyle breakdansın çirkin bir kıyafeti vardı ya. Eldivenler ve fileli yelek falan. Onlarla gelmişti. Şimdi o bir de çok güzel dans ediyordu. O giderken ben onlara el koydum. Bende şimdi eldiven de vardı. Fileli yelek de vardı. Ama dans onlayınca labuk olarak, <gülüyor> labuk olarak kaldım ben. Peki bir şey soracağım. Yanağın üzerinde dans etme bölümü. Breakdance'ın bir o parçası break mı? Evet. O breakdance'a girer. Kolları kıvırma falan. Onlar şey elektrik burgeri. Günaydın efendim. Günaydın Onur küçük Huysal Bey. Buyurun Onur Bey. Ee, Onur biz... Bey yaşı alalım ona göre. 27. 27. O sen daha yalanlık yapma çağında sen. Onu... <gülüyor> Dikkatli konuşun <gülüyor> Ama eskiden yaptıklarım çok berbattı gerçekten. Şimdi hatırlıyorum da. Yani fotoğraflara baktığım zaman ya keşke bunlar da olmasaydı dediğim iki şey var. Nedir? Bir e, bir altın zincir olayı vardı altın zincir moda. ama o çok mu? bir moda daha var. Onur'dan sonra konuşalım. Evet başka. Bir de şu ilk terleyen bıyıklar vardı ya böyle. <gülüyor> onlar. Ama o bir moda değil. O bir vücudun zoraki olarak yaptığı şey. Ama şeye. keşke alınsaydı onlar. Hani böyle fotoğrafta. Aldırma çok derken çok... bu yağ mı gidecektin yavrucum? <gülüyor> sende var ya tam <gülüyor> o bitirdin ya. Bıyıkla kaşımı <gülüyor> aldıracağım ben de çok fazla bir Olur, şey. O yok. Sende e, temizsin. Bu raporu modern sabahlar olarak verebiliriz sana. Temizsin sen daha. Ben Ol. bir dönem ben net söyleyeyim ben saç aldırdım ya. <gülüyor> Büyüğü bırak saç aldır Alın açtırma operasyonu diye bir operasyona giriştik. Ki ne? bu operasyona kuaförde girişince inanılmaz acılar çekiyorsun. Sen hiç Sirada ile saç aldırdın yok, mı? Yok yok Allah korusun. Bence de aldırma. Yok, Yazık o ya. bu bıyıklarını ne yapacak Sirada ile mi aldıracaktın? <gülüyor> sen yani... O zaman Sirada da yoktu ya eski tabii adayla. Tabi canım bir de Onur şöyle yapacaktı yani eğer, o, eğer bu fikri. O yaşlarında fark etseydi kurtuluşun annesini zorladığı gibi ayakkabı için Onur da annesini zorlayacaktı. Aadilci için mi? Aadilci için <gülüyor> ve Daha büyük rezalet işte. <gülüyor> Anne Aadilci çalmıyoruz. 15 gün oldu ya. Ya, ya daha büyük. Yani. Olayabilirdi sen... o zaman doğru. Safi Sübyan İyi bence o. <gülüyor> Çok teşekkürler Onur. Görüşmek Ol, üzere. Altın zincire ben de özenmiştim ya. Altın, Alt... altın zincirde çocukta ne demek ya? Çocuk derken kaç yaşında? 11 yaşında 12 yaşında çocuğun altın zincir kokain şeyi gibi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o <gülüyor> filmler, gibi. filmlerden doluyor. O dönemde çok modaydı yetişkin erkekler arasında. Ya. Sonra bu gümüşe kadar düştü ki ben 2 sene öncesine kadar takan bir insanım. Doğru fare evet ben çok uyardım ama dinlemedim. Altın zincirin ucunda eğer baş harfi varsa kişinin bence birazcık daha yavanlaşıyor olay. Yavanlaşır mı? Yani. Bence şahlanıyor. O tam madalyona girer <gülüyor> ve inanılmazdır yani. Ya böyle dikdörtgen harfler olurdu ya. Hiç şimdi olsun ha, takar evet. plakanın üzerinde. Ona plaka <gülüyor> altın plaka. Bir de ben şey ya o itirafı yapayım. Hazır reklama girerken kolormatik gözlük. Sen, Oktay sen ben... zaten 6 yıl önce kolormatik gözlük Radyoya kullanıyordun ne alırsı alırsı ya. Ne 6 siyah 97'de bıraktım ben kolormatik gözlüğü Allah'tan. Bırak Allah sen ya. Telefonumuz ben 210 30 30 yaban olduğunu bildiğiniz ...hissettiğiniz halde mod olduğu için... ...yaptığınız şeyleri konuşuyoruz. Telefonumuz 210.30. Wear, Devil Wears Prada... ...Efendim Şeytan Marka giyer ...filmine de davetiyeler... ...havada uçuşuyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo o model burası. Modern sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo o ...61. özel gösterimi... ...The Devil Wears Prada... Şeytan Marka Giyer filmine dağıtıyoruz davetiyeleri. Konumuz moda. Şimdi şu dakikaya kadar konuştuğumuz konular hep biraz 10 yıl öncesine, 15 yıl öncesine dayanan şeylerde. Ama biz biliyoruz ki yani 5 yıldan geriye gitmemize gerek yok. O 5 yıl içinde de insanlar çok pişman olacağı şeyler yaptılar. Yani biraz da yakın döneme geçelim. Yoksa böyle 80'lerde hepimiz hatalar yaptık, hepimiz... Pişmanlıklar yaşadık ve hesaplaştık o dönemlerde. Ben kendi adıma söyleyebilir miyim? Buyurun. Ben aynı anda küpe, kolye ve yüzük kullanarak takı seviyorum diye bir dönem dolaştım. Geçen yaz. Geçen yaz değil. E i̇ki, sen rahatlattın Fahir'i ondan ya Geçen son yaz beş falan değil. Son 5 sene yazdım. içinde dedim. Bir şey dedin Fahir'de rahatladı. 2 e, yıl oldu ya. Bırakalı onları. Öyle bir dönemi geçirdim. Ama sonra baktım gerçekten Hani takıl bana da yakışıyor namussuz. ölde bir tarafım var biliyorum ama... E, namussuz şu anda, derken takılara mı diyorsun, tabii, kendine mi diyorsun? Takılara abi. da diyorum. Yani. Ona, yani her biri ayrı değerli. Şimdi bir tane küpeyle geçiştiriyorum. Çünkü niye oldu? O sene nefsimi körelttim artık. O zevki aldım. Abi, evet, doğru Peki, doğru. Ne, zaman, ne yani? zaman bu kadar hem kolye hem küpe hem bilmem neyin şey olduğunu, yavan olduğunu anladım abi Abi... E, şeyde gördüğümde hakikaten öyle bir şey gibi oluyordum beyaz zincir gibi beyaz zincir gibi oluyordum bir de fakir <gülüyor> Atamlar orada altın takıyor her taraflarından fışkırıyor. Sen gümüş. Zayıf bir küpe, bir tane böyle bir kolye, bir yüzük bir şey. Ne oluyor yani kaç O zaman yaşındasın? yani buradan ben şunu anlıyorum. Yarın bir gün Fahir çok zengin olursa, bu yaptığı evleri güzel satarsa, temelli tarafındaki. Yemin ediyorum. Onları zaman, satarsa eğer altın ki, kolyeye boğacaksın kendini. Türk giyip altın kolye ham hamle böyle bileğim kalınlığında zincirler takmazsan boynuma ne olayım? Ve ucunda F yazacak. Oh senin dediğin plaka der ki araç plakası gibi olacak Oktay. Üstümde külçe fay. altın taşıyacağım yani. İstersen taksi plakası tak. O çok <gülüyor> pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Ama F olmaz T olur orada. Hayır, Ama musunuz? benim de T fi öbür adım. Aa bak. Aa, çok ne namussuzum ben yine oradan çok kurtardım. Çok güzel oldu Fahir ya brav olsunuz valla. Ya da rakamlar kısmına verirsin parayı. Dört tane F alırsın. 06 T F F F F. O da çok havalı. Nasıl figür? Ben şey yapacağım 06 T 666 666 bir de şey de var yani e, Bir insan tek başınayken <gülüyor> Hiç ama toparladıyken Özellikle erkekler için belki kızların Hı. dünyasında da öyle bir şey vardır bilmiyoruz ama Mesela ben bürgeden sonra hiçbir yavanlık olmadı hayatımda Ve hangi yavanlığa ettiysem de engellendi Mesela benim şu anda ayağımda çok güzel Mahmuzluk kobo çizmeleri Olabilirdi. Ben hala onun olabileceğine inanıyorum ve çok güzel olabilirdi Sana çok yakışacaktı. Ben Ama ee, bir Burada döneme... bölgeyi haklı buluyorum Fahir bölgeyi Bülge'yi karşılaştırdığım zaman Bülge'nin her zaman haklı Ben sana olacağı bursun. söyleyeyim mi? Saçmalama abi ya Adam Bağırma gelmiş binler kaç be. yaşın akıllı adam kovboy çizmesini bu adam, ne ki bu ostropoza Ostropoz. ostropoza Ostropoz. gideceğim evet uzaya gideceğim çünkü ostropoza <gülüyor> girip uzaya çıkacağım hormonal Ay. dengede yeni bir dönem aşkım yeni bir dönem ne ki bu adam östrojene girer andro androya da girer evet. andropoza girer o zaman bu adam yiyecek zaten onu çünkü içinde ne olmuş ukde kalmış ukde ukte içinde o ölmez oktay o ok de o beslenir bir yerden. En azından Andropoz'a zaman... girdiği zaman, hayır 60 yaşında giyecek. Ya andropoza... Ben bundan rahatsızlık duyacağım kardeşim. Hayır bence 60 yaşında kobra çizme giymek gene makul. Çünkü makul. onun açıklaması var. Andropoz andropoz'a giyip, girdi. Doğru, doğru bence. Evet. Şu yaşta giysem, bu sefer açıklanamayacak. Açıklama Açıklama şudur abi, ege erken yaşta Andropoz'a girdi. Heh, bu da iyi niyetli bir açıklama. Yani o düşünsen neler neler ya. Şu şu anda ayağında giydiğin ayakkabıları giymekten utanmıyorsun. Şu anda ayağımdaki ayakkabının aynısını alamayacak olman seni çıldırtıyor. Beni çıldırtmıyor abicim. O ayakkabıları Inazura Grand beğenmedim. Beğenseydim gerekirse fabrikasından Tayland'dan Çin'den Bak bak Çinmalıdır bak burada orada, burada sana ince ince laf var. Gerekirse görüşürüm. Bağlantılarım var. Getirtirim kardeşim. Parasıyla değil mi? Günaydın. Günaydın Ayş. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Aylin ben. Aylin Hanım biraz yankılanıyor sesiniz. Radyoyu yıkasın isterseniz. Kıstım kıstım. Nereden arıyorsunuz e, bizi? E, Ankara'dan tabii Ankara. Ki. Yani neredesiniz? <gülüyor> evde misiniz, işte misiniz? E, i̇şteyim. İştesiniz. Ne işte uğraşıyorsunuz Aylin Hanım? E, satıyorum. Efendim? <gülüyor> satış uzmanıyım satış uzmanısınız moda evet. dünyasında satış uzmanı mısınız için? hayır ben inşaat sektöründeyim. asma Asla. tavan duvar paneli asma tavan satıyorsunuz evet tavansız evlere ha? ev değil daha çok iş yeri radyo stüdyoları televizyon stüdyoları sinemalar ha, çok havalıymış aslanım evet. sizden dinliyoruz o zaman buyurun ee, şey aslan yelisi saçlar aslan yelisi saçlar bu 80'lerde moda olan bir şey geçtiğimiz şey, yıllarda yaptınız mı bunu gene Hayır yapmadım. Çok yakın zamanda yapıp da pişman olduğunuz şey var mı? Moda diye. Sivri burun ayakkabı. Sivri burun ayakkabı evet. 2 evet. yıl öncesinin modası mıydı? Hayır maya uzun zaman oluyor ama hani son 5 yıl içinde yaptım. Son 5 yıl içinde. Pişman oldum. Ne oldu ayakkabılar şimdi giyilemiyor mu artık? Annem her dolap temiz içinde kızıyor bana bağırıyor. Bir sürü paralar verdim bu ayakkabılara diye. ...öyle sileniyor tekrar yerine konuyor duruyor orada. Peki onların böyle bir on yıl içinde tekrar moda olma durumu var mı? Onun Vallahi... için mi bekletiyorsunuz yoksa kıyamıyor evet. musunuz? Ya kıyamıyorum her birine yarın beş kere falan gelmişimdir. bile... Yazık düğünler de bitti şimdi evet, kış geldi. Evet öyle işte Peki. acıyorum yani. Çok teşekkürler Aslanım hiç merak etmeyin Ay onlar. De. Aynen Hanım. Aynen Hanım ama bizim aynen. de kafamız karıştı Aynen, aynen. aynen. biz evet, de üzüldük aynen. ama ya. Elimizi eşe karısı soksun bize. Ben şurada kahroldum o sivri burunlar gözüme gözüme girseydi keşke. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz efendim. Ege. Efendim. E, ama sen hala barmıyorsun Cem Karaca gibi aşk olsun daha geçen sefer rica etmiştim. Ne bağırıyorsun? Anlıyorum. Onun da modası geçti ya. Aslıcama. Aynen. <gülüyor> Peki çok teşekkür. Aynen, neden diye. Neye bağırmıyorsunuz ya? Cem Karaca sesimi çıkarmıyor. Ee, Halk istiyor. Halkı istiyor. Halkı bu arada o sivri topuklar gözüme gözüme girsin derken ne istediğini biz çok iyi anladık senin. Ne? Yerde yatasın sivri topuklarla üstüne böyle cepiş cepiş Günaydın efendim. E, günaydın nasılsınız? <gülüyor> Teşekkür ederim. Kimle görüşüyoruz? E, Mustafa ben. Buyurun Mustafa Bey. Yakın zamanda yaptığınız şimdi pişman olduğunuz şeyler? Vallahi ben en yakın zaman şimdi yaş 37 bundan bir 15-16 sene önce çok daha dar pantolonlar giyerdik evet onu da ben uyarıyla evet, öğrendim kot pantolonlar giyerdik bunları hatta bilhassa gider terzide daralttırırdık bu Amerikan pasajının orada İçine böyle yağlanıp neredeyse gireceğimiz kadar. <gülüyor> Siz heavy metalci <gülüyor> miydiniz Mustafa Bey? Ee, o zamanlar evet Black Sabbath falan dinlerdik. Onların o, garip sahte, garip. sahne kostümüne benzeyen şeyler giymeye tabii. çalışıyorduk öyle, maalesef. Öyle giyerdik. Altımızda spor ayakkabılar falan. Gayet komik gözüküyor. Hani şimdi füzo giyen bir kadın ne kadar komik gözükürse biz <gülüyor> de o zaman o kadar komik gözüküyoruz. Peki nasıl fark ettiniz bunu? Yani ee, test ağrılarından sonra... Çok teşekkür ederim. Şey, <gülüyor> yan çok etkilerini gördünüz mü onun dışında? Ağrı dışında diyor Hayır, yani. Hayır zorlamayalım istersen konuyu. <gülüyor> 5 yaşında bir oğlum var görmemişim demek ki. Maşallah. Tam, tam zamanında <gülüyor> müdahale <gülüyor> çünkü ağrıyla belli. Hayır, o zaman şöyle yapalım. Mustafa Bey şimdi olduğunuz 5 yaşında daha evet. en fazla ne istiyordur? Winnie the Pooh olsun istiyorum evet. belki gömleğinde. Evet. Şimdi bir 10 yıl sonra yavaş yavaş ortaokul ergenlik falan derken... Başladı diyelim yaman yaman şeyler yapmaya. Evet. Nasıl uyaracaksınız kendisini? Siz zamanında yapmışsınız. Bunun dönemden geçmesi gerektiğini de biliyorsunuz da. Valla yani beni nasıl uyardılarsa o şekilde uyaracağım. Yani... Dinlediniz <gülüyor> mi bir <iki> uyarılar ki uyarıları <gülüyor> ki? Yani babam işte bu çıkmış için kabak gibi neden böyle oğlum duruyor? Yani şu saçlarım bir acayip. Ben o şekilde uyaracağım. Yani. Ben de ne gördüysem onu uygulayacağım. Onun yani. yerine eski fotoğraflarınızı gösterseniz. E yok o fotoğrafdan bu... fotoğraf bırakmadım. Hayır. Yani, kesinlikle o, bırakmadım. Çünkü... O zaman <gülüyor> bir, bir ayın sırasında yakıldı herhalde. Evet, bir çocuk babası öyle görmemeli yani. <gülüyor> Otorite açısından diyorsunuz değil mi? Kesinlikle. kesinlikle. Evet, Teşekkürler Mustafa Bey. Görüşmek üzere. Aa 59 olmuş bitti program hadi, hadi ya Eee dur hoşça kalın da Ne yapacağız? Ne yapacağız kim kazanacak? Kaç davetiyemiz varmış? Kişi biz kişi şey var veriyoruz? İki kişi mi veriyoruz Fahir davetiyemizi? Berçem bugün ki ver bugün Bugün ne ver biliyor musun? Ne vereyim? Bugün Bugün hey. Günlendirin Biz küçükleriz Giter ayak Necdet Uygur oldun ya Elmas niye niye niye Dün vermedik. Aslında 4 çift bile verebiliriz. Tamam bugün 2 çift verelim o zaman. Tamam. O zaman Deniz Bey'e verelim. Bizim ilk araya dinleyicimiz Deniz Doğan. Tebrik edelim. Ondan sonra pantolon askısı. Bir de kime verelim? Aklınızda isim. Ha, o zaman Mustafa Bey'e verelim. Bey e verelim. Mustafa Bey'e de verdik. Tebrik ediyoruz. Var pantolonla gelirse Mustafa Bey. Özel gösterimi tartaklanarak çıkarılır. Tersimin sunduğu modern sabahlar... Yarın sabah devam edecek.